Bildiğimiz ekonominin sonu. Fikret Adaman ve Bengel Polut ile Büyümenin Ekonomi Politiği üzerine konuşmalar. Evet bildiğimiz ekonominin sonu. Hoş geldin. Evet. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldin daha doğrusu. Evet, Fikret <gülüyor> e, katılamadı. E, şimdi bugün e, aslında iki hafta öncenin haberi ama başka bir gündemimiz olduğu için konuşamadığımız bir haberden bahsedeceğim. Ve birazcık işte iktisat bilimi e, bu habere ne der? Ya da yani o haberin altında yatan bir iktisat bilimine falan e, ve bunu nasıl eleştirebiliriz? Haber e, aslında e, hükümet Sözcüsü, Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü sözcülerinden birinin e, açıkladığı e, bir basın toplantısıyla açıkladığı bir konu. E, Türkiye'nin de, Türkiye'li şirketlerin de artık e, yurt dışında tarımsal üretim yapmak amacıyla büyük toprak arazileri e, almasının e, yolunun açılacağı. Alıyorlardı zaten de buna dair e, daha kapsamlı bir hukuki düzenleme yapılacağı ve hani hükümetin de artık bunun aktif bir şekilde e, teşvik ediyor olduğunu açık eden bir mesele. E, belki dinleyicilerimizin de bileceği bir terimdir. Toprak gaspı aslında. Toprak gaspı e, en genel tanımıyla tarım arazilerinin, yani tarımsal üretim içindeki arazilerin statüleri tarım, tarım arazisi olmasa bile üzerinde yaşayanlar veya kullanıcıların söz hakkı olmadan Büyük miktarlar halinde tarım yani büyük şirketlere satılması. Land grabbing yani. deniyor değil mi? Land Burada? grabbing evet. aynen. Arazi gasp ya da toprak, toprak gasp ya da arazi gasp dediğimiz. Aslında yani terim böyle çok nasıl diyeyim cazibeli, catchy bir terim ama yani Türkiye'de her gün olduğunu gördüğümüz şeyden çok fazla farkı yok. Yani evet, olan maden işletmesi için ya da bir Enerji yatırımı için ya da bir otoyol için e, Türkiye'deki bugüne kadar en büyük toprak gasparından birisi mesela Bakü-Tüblis'e yanattığı için olmuş acele kamulaştırmalarla gasp edilen topraklar. E, çok fazla bir farkı yok. Belki şu farkı var. E, son 10 senedir dünya üzerinde gözlemlediğimiz, Türkiye dışında yani küresel olarak gözlemlediğimiz dinamiklerden bir tanesi büyük e, tarım arazisi yeterli olmayan yani Rusya, ...gibi örneğin... ...yani tarıma uygun arazisi yeterli olmayan... ...ya da tarım arazilerini... ...sudü arabistan gibi aynen... E, ...ya da tarım arazilerini... ...zaten çoktan beridir... ...başka amaçlarla kullanmakta olan... ...o yüzden tarım arazisi olmayan... E, ...bu da daha çok e, Batu Arpa... ...devletleri olabilir... E, ...devletlerin gıda ihtiyaçlarını... ...karşılamak için... tarım arazileri çok fazla olan... ...ve bunun işte ne bileyim... E, İkincil bakış açısıyla çok fazla yoğun olarak ya da verimli olarak kullanılmadığı ülkelerden ki genellikle Orta Afrika, e, yani Sahra Altı Afrika ülkelerinde gözlemleniyor. Et Etüfye ve civarlı belki de. Aynen evet. ama e, aynı şekilde Latin Amerika'da bazı ülkelerde Hı. ya da e, Yeni Zelanda'da, Avustralya'da gözlemlediğimiz çok büyük parçalar halinde topraklar alıp bunu da e, yine çok e, yani geleneksel olan. Ya da daha fazla dünya üzerinde gözlemlediğimiz Türkiye'de en azından çok geleneksel olan küçük üretici tarımı değil. Çok büyük tarımsal çiftlikler, çok mekanize ve tek biçim yani tek monokültür yani tek ürün ekilen, üretilen çiftlikler şeklinde tarım sal üretilmesi okmaları. Evet. evet, bu da bildiğimiz dünyanın tarımın sonunu getiriyor. Programın adı Aynen. gibi. Aynen. Sonunu çok çok önemli. Bir sonunu şey. getiriyor ama yani bir yandan da gözden kaçırılmaması gereken medeniye bedenileştirici bir boyutu da var galiba. Fred Pierce'ın kitabında okumuştum. Hmm. The Land Grabbers diye bir kitabı evet. vardı. Orada şeyden bahsediyordu. Etiyopya'daki e, bir şekilde tarımla uğraşan yerliler. Ya da yine aynı şekilde toplayıcılık ve avcılıkla uğraşan yerlerin bir anda Suudi Arabistan'dan ya da diğer ülkelerden Hindistan'dan ya da Çin'den özellikle Çin'in Afrika üzerindeki büyük planları olduğundan bahsediliyordu. Galiba örnekte Suudi Arabistan'dan gelen şirketlerin bir anda kendi tarımını, avcılık yaptıkları ya da ormandan ihtiyaçlarına karşıladıkları bölgeye büyük bir kompleks inşa ettikleri bu kompleksi de bu kişilerin doğrudan hayatını sürdürmelerine sebebiyet veren hayatını sürdürmelerine sağlayan e, kaynaklardan erişimini bir anda kestiği Aynen. ama hiç de öyle dışlayıcı bir tavır olmadı. Aynı zamanda isterlerse onlara da, onları da bekçi olarak, şoför olarak ya da Tabii bu tip işlerde şoför. medeniyetleştirici, medeniyet seviyesini Tabii. arttırıcı bir e, konuma yükselttiğinden de bahsediyordu. Aynen. Yani bu e, herhalde şunu yani daha geniş anlamda söylediğin çok doğru. Afrika'da e, özellikle böyle bir söylemle beraber gidiyor ama her ülkede sonuçta bu bu, bu e, dinamiği meşru kılan buna dair bir rıza hani en azından geniş kamuoyu kendi kendi ülke yani menşe ülkede bir e, kamuoyuna razı, yani rıza üretecek bir söylemle beraber evet. gidiyor. Yani şey vardı onu da izlemiştim. Youtube'da Ruanda stand-up'larına bakıyordum bir ara. Ruanda gibi bir ülkede hala stand-up yapılabiliyor mu diye merak ederek bakmıştım. Orada da vardı. Orada mesela Çinli e, iş adamlarının ülkeye gelip gıda gıda gıda gıda diye etrafta dolaşmalarını <gülüyor> bir şekilde para diye alıyorlardı. O... Çin evet Çin en eskiden beri zaten yapanlardan bir tanesi. Bu işin Çin'de Çin, evet. Suudi Çin Suudi Arabistan. Çin Rusya çok büyük bir yani oyuncu olarak girmeye başladı. Hatta yani şu an yani bilenler vardır eminim Antalya'nın Elmalı Kumluca bölgesi çok ciddi anlamda Sera yani örtü altı tarımla olduğu yerlerden bir tanesi ve e, genellikle direkt olarak orada üretilen ürünler e, birçoğu o bölgeden özellikle Rusya'ya satılırdı. E, şimdi son yıllarda bunda bir düşüş var ve bunu ister yani ekseriyetle şeye bağlıyorlar Rusya ve Türkiye arasındaki politik çatışmaya. Ancak zaten son birkaç yıldır Rusya böyle bir hani gıda ürününü almaktan yani e, ithal etmektense gıda üretilebilecek araziler almaya yani toprak gaspına doğru yöneldiği için zaten o oradaki talep düşmekteydi. Yani birazcık bunu da gözden kaçırmamak lazım. Şimdi Türkiye bağlamına döndüğümüzde hatta yani küresel bağlamda baktığımızda şunu da görüyoruz. Yani birçok ülke hem birçok ülkede hem başka şirket yani başka yurt yani o ülke dışındaki ülkelerden şirketler gelip toprak gasp ediyor ve bu büyük top, tarım çiftliklerini işletmelerini kuruyorlar. Hem de o ülkeler gidip başka ülkelerden ...yapıyor yani aynı şey Yani niye o zaman hani birileri senden oluyor... ...sen de git birilerinden oluyorsun öyle yapacağına... ...kendi toprağında kendin üretsene. Türkiye'de birazcık bu durumda. Yani Türkiye'de çok fazla... ...yani yabancıların toprak özellikle... ...tarım arazisi edilmesine dair hukuki mevzuat da... ...yeni yeni oluşturuluyor ve... E, ...bunun giderek artan biçimde olduğunu görüyoruz. Ama şimdi de Türkiye... ...gidip başka yerlerde... E, ...toprak gasp edecek. Örnek vereyim mi? Ver. Evet. En son Afrika'ya gitmişti galiba. Benim de yakından takip ettiğim konulardan bir tanesi olduğu için bu. Bugün çenem düştü biraz kusura bakmayın. Ee, en son Afrika'ya gittiğinde Erdoğan e, büyük bir müjde olarak verildi açık rağmen. Dinleyicilerini de ilgilendirecek bir konu aslında bu. Organik tarım üssü kurulacakmış Afrika'ya. <gülüyor> Türk iş adamları ardarda arda Afrika'da yatırım kararı açıklıyor. Ak Kartal grup 98 milyona kara kıtada ah kara kıtada kara ah kıtada Ak Kartal Grup kara kıtada, kara kıtada. Yani. organik tarım <gülüyor> üstü kurulacakmış. Hedefte hayvancılık da varmış. Bu da sizi ilgilendiriyor galiba. <gülüyor> Et sorunu çözülür diyorlar evet. böylece. Neden? Çünkü 12 ay tarım yapmanın mümkün olduğundan bahsediliyor Gana'da. 7 kez üst üste mahsul alabilmek de mümkünmüş. Afrika'dan Türkiye için bir şans olduğu söyleniyor ama gayet insani bir şekilde de bölgede işçilik ücretlerinin çok düşük olduğu. Aynen. Ancak halka yiyecektim. daha evet. çok insani şartlarda ve mevcut medeniyet, değerlerin üzerinde ücret vereceğiz diyorlar. Medeniyet. Daha fazla her, vereceklermiş her ama beraber şeyi söyleyelim. 40 kartal kır <gülüyor> <karl>, kartal. Kartal, <gülüyor> kartal kartal kartal kartal kartal, kartal, kartal, kartal, kartal, kartal, kartal. kartal. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> bu programın sonuna kadar söyleyeyim. <gülüyor> ya tam e, şu ücretler meselesinden e, ve bi, bir mesele daha var. Yani aslında iktisadi tamamen insan olmayan bir iktisatçı olarak bu işe bakarsanız bunda sıkıntı yok yani hani tamamen ya para var ya da yani verimlilik. Şimdi eğer iktisadi kararları tarımın nerede yapılacağını ya da elinizdeki toprağın ne amaçla kullanılacağını tamamen iktisadi sayıklarla karar veriyorsanız. Bu da şu demek verimlilik kararlarıyla o zaman bu yapılabilir ve küreselleşme demek zaten hani buradaki toprak, Türkiye'deki toprak e, kullanılması yani piyasa şartları nedeniyle işte diğer sanayilerle etkileşim nedeniyle Türkiye'de elinizdeki herhangi bir atıyorum yüksektör toprak tarımsal üretim yapmak yerine işte kent e, imara açılması ya da bir ana enerji yatırımı yapılması daha verimli bir kararsa bu böyle bir karar verilir ve o toprak tarımdan çıkarılır. Yani bu iktisat açısından, düz iktisat açısından ve basitleştirilmiş bir şekilde baktığımızda bunda bir sıkıntı olmaması gerekir. E, tabii buradaki e, nasıl diyeyim, şeylerden, kriterlerden bir tanesi Canım da söylediği gibi emek maliyetleri, yani tarımdaki emek maliyeti. Ki emek maliyeti deyince şöyle düşünmeyelim. Tarımsal işçinin yevmiyesi değil sadece. Şu da e, diyelim ki siz küçük çiftçisiniz. Sadece aile emeğiniz var. Ailedeki yani insanlar azaldıkça atıyorum kente göçtükçe sizin aileniz içinde ya da işte yanınızda yörenizde kullanabileceğiniz emekçi sayısı azalıyor. E, Türkiye'de tarımsal e, nasıl diyeyim tarımsal işçilik çok fazla... Ee, yaygın son döneme kadar değildi. Yani gidip e, maaşla toprağınızda çalışacak birisini köyden bulmanız bayağı zor. Çünkü herkesin az çok toprağı var ve hani herkes oraya çalışıyor. Yani emek maliyetli bir şeydi. Ee, şimdi bu, bu çokça değişti yani son 20 senede ama e, o zaman ne yapıyorsunuz e, ve yani satacağınız yer yok diyelim ki tarımsal üretim yapsanız bile ya da tarım e, çıktıların yani ürünlerin fiyatları düşükse hep o zaman ben bunu imara açsam buraya bir ev yapıp onu satsam çok daha mantıklı çok daha karlı deyip bunun bir takım hesaplamayını yapıp çıkartmanız iktisat buna böyle bakıyor. Öte yandan e, bunun yanında işte emek maliyetlerinin dışında ve az önce bahsettiğim basın toplantısında da aslında e, başbakan yani hükümet sözcüsünün söylediği şeylerden bir tanesi Türkiye'deki toprak tipik olarak e, bir top yani bir işletmeye düşen toprak miktarı küçük. Yani toprak küçük üreticilik dediğimiz. Tabii ki bu bölgesel olarak çok farklılaşan bir şey. Ve e, yine bu yani iktisadın ana akım ya da daha baskın olan tarafının buna bakış açısı küçük toprağın daha verimsiz olduğu. Şu açıdan makineleşmeye uygun değil. Küçük bir birimde üretim yapıyorsunuz. Daha büyük bir birimde olsanız işte metrekare ya da hektar başına diyelim ki çıkacak ürün miktarı çok daha fazla olacak. Evet, tek ürün ekonomisine Aynen. geçip bitir işi değil mi? Ama e, işin ilginç tarafı bunu ana akım iktisatçıların bile kabul ettiği bir ampirik de var ki bu böyle değil. değil. <gülüyor> Aslında bu doğru değil. Evet, evet, bu doğru değil. Ampirik olarak bu geçerli değil. Hatta küçük olan güzeldir e, diye bir şey vardır. Yani hani söyleyiş vardır iktisatta bununla ilgili. Çünkü tarımda hiç beklentilerin tamamen tersine olan bir durum var ki küçük olan işletmeler çok daha verimli. Çünkü emeği çok daha etkin kullanabiliyorlar. Şu demek küçük işletmeler genellikle işte aile emeğine dayalı oluyor. Ve yani sizin olduğu için o toprak ve sizin ailenizin üretimi olduğu için ya da komşunuzun üretimi olduğu için emekten kaytarmaya çalışmıyorsunuz. Hakikaten o topraktan her şeyi çıkarmaya çalışıyorsunuz. Çok daha etkili bir şekilde e, uygulanıyor emek gücü toprağı. Öte, ama büyük de bir... de zaten bir de monokültür yani tek kültür ekonomisi de verimliliği son derece evet. düşüren uzun bir toprağı maddede. mahveden uzun Evet. Maddede. Verimliliğe dinamik açıdan baktığımızda, uzun vadede baktığımızda zaten o var ama sadece seneden seneye baktığımız zaman, zaman bile... Dahi, evet. e, yani diğerinde zaten büyük bir toprak üzerinde siz... E, Kiraladığınız emekçi çalıştırmak istediğiniz için aynı zamanda onun çalışıp çalışmadığını denetlemek için bir takım harcamalar yapmamız gerekiyor. Ama gerek. teknoloji geliştiği zaman tarımda makineleşmeyi de arttırmaya başladığı zaman insanın emeğini doğrudan makinenin emeği üzerinden kurguladığınızda böyle bir şey ortadan kalkmaz mı? Böyle bir şey işte belli ürünler için ortadan kalkıyor. Mesela buğday gibi son derece yani tahılların çoğu son derece makineleşmiş ve makineleşmeye uygun. Hani buna elverişli evet. e, ürünler olduğu için. Ama diyelim ki mesela pamuk. Fındık. Fındık, sebze meyve gibi yani bost daha bostan bahçe üreticiliği evet. olan şeyler. Bazı meyveler yani kesinlikle makineleşmeli yani yere düşmesi ve yani çabuk incinen meyveler. Ki bunların iktisadi değeri daha fazla. Bunlar Zeytin. Da... Zeytinde de işte şöyle bir şey var. Zeytinde özellikle batıda olan tipik dikim... ...paterni yani o desende makineleşme çok uygun değil çünkü düzenli değil hani hı hı. aynı hat üzerinde değil. Hakikaten siz yine çok büyük bir çiftlik kurup işte zeytin çiftliği kurup çok düzenli işte, işte 3'er metre 5'er metre arayla yaparsanız o makineleşmeye biraz daha uygun. Ama yine de sonsuz makineleşebilen bir şey değil zeytin. Bu arada ben bir de bir parantez da açayım izin verirsen... Şey ilginç, bu Brexit ile iyice konuşulmaya başlanan şey ve Avrupa Birliği ne şimdi Brexit'e işte çıktılar, bunlar ahmakça kendini ayağından vurdu falan diyoruz ama tabii ki Avrupa Birliği'nin de korkunç uygulamalarının da yarattığı öfke ve infial Aynen. de var. Yani en büyüğü de bu Avrupa Birliği'nin... Neredeyse bütçesinin 3'te 2'si Nedir? Şeye gidiyor. Tarım sübvansiyonları evet. denen şeye ve işin ilginç tarafı bir şey üretmek de gerekmiyor. 55 milyar avro yanılmıyorsam eğer doğrudan doğruya yılda bu toprak sahiplerine veriliyor. Evet. ve Dolayısıyla da İngiltere'de hiçbir şeyi ekmemek daha iyi zaten. Evet. E, sadece, çünkü hektar başına veriliyor yani. Metrekare başına veriliyor bu sübvansiyon. Bir şey üretmesen daha da iyi. Dolayısıyla da mesela bilmem Suudiler de Çinliler de, zenginler de İngiltere'den toprak Toprakalım, alıyorlar. Toprak alıp şey üretmemen. <gülüyor> Ve rant evet. Ve gelir Bu akıl dışı bir şey. Evet. Şimdi buna itiraz edenler de Avrupa Birliği'nden çıkalım diye bay ahmak var demek de o kadar her zaman kolay evet, değil. Evet çok yani. isabetli o. On, yani on, orada Brexit yani o çıkma kararı verenlerin çok farklı farklı. ...sayıkları olduğunu görmek lazım. Ama şimdi bir şey daha söyleyeyim. Siz şimdi böyle dediniz Ömer abi ve Türkiye'de de mesela... ...Kırsal'a gittiğiniz zaman çiftçilerin çoğu... ...bize hiçbir şey üretmeyelim diye para verdiler. Ya da işte onlara hiçbir şey üretmeyelim diye para verdiler dedi. Şimdi Avrupa Birliği'nde olan ve İsviçre'de mesela... ...özellikle çok çok çok e, yüksek e, meblalar ediniyor toprak sahipleri. Ama orada mesela yabancılar yani daha doğrusu... ...AB vatandaşları dışındakiler toprak satımı üzerinde de ciddi bir e, regülasyon olduğu için bu, bunu çok gözlemlemiyoruz. İngiltere'de ama İngiltere'de yok ama yani hayır bir de şunu anlardım. Şimdi deminki söylediğime ufak bir ilave hı hı. daha bulunayım. Brexitçiler yani çıkalım diyenler buna karşılar ama onların en büyük şeyleri de kendileri de zaten e, Değiştirelim demiyorlar ki Avrupa Birliği'nden çıkalım iyi ama bu kalsın Avrupa <gülüyor> Yardımlar devam etsin diyorlar o da, da aynı evet. böyle. Yani. Şimdi ya AB'de bana on, bana işte. onun altındaki şey birazcık şöyle aslında ki bu da yani gene iktisadi bakış açısıyla açıklamaya çalışayım. Bizim elimizde toprak var ve bunun sonuçta ekolojik bir değeri de var. Türkiye'de çok fazla görmediğimiz bir mesele bu. Bu ekolojik yani ekosistem hizmetlerinin değeri nedeniyle bu toprak üzerinde bir şey ekip, ona zarar vermek yerine sadece çiftçiler bu toprağın nasıl diyeyim gardiyanları olsun, bakıcıları olsun ve kahyaları onun için de kahyaları olsun. olsun. Ve biz onların bu hizmetine o toprağa yeniden üretim ve bakım e, idame ettirmelerine bu hizmetlere bir, bir, bir miktar para verin. En azından İsviçre'deki hikaye böyle orayla birazcık daha aşık. Bu anlamlı. Bu anlamlı e, ama işte sonra biz burada üretmeyelim. Bizim ekolojik sistemlerimiz, hizmetlerimiz böyle dursunlar. Biz gidip başka bir ülkedeki ekosistem hizmetlerini mahvedecek <gülüyor> monokültür büyük çiftliklerde üretelim. Gıdamızı oradan ucuz ucuz alalım. Buraya, bu başka bir şey. Bu <gülüyor> Başka bir şey. Türkiye'de olan ise şöyle bir şeydi. Özellikle 2003 sonrasında tarımsal reform uygulamaları, tarımsal reformla uyum programı yani Agricultural Reform Implementation Project, Dünya Bankası eliyle yapılan bir tarımda reform projesi esnasında o geçiş döneminde Türkiye'de yapılmaya çalışılan belli ürünler var. Mesela şeker pancarı, buğday, mısır gibi devletten sübvansiyon alan ve verimsiz derecede fazla üretildiğine karar verilmiş. ...onları artık daha fazla üretmesin insanlar ve alternatif ürünlere geçsinler diye mesela buğday üretmesin diye onlara para veriyorlardı. Bu da tartışılır bir uygulama yani hani buğday niye üretmesin ya da o toprağa belki buğday uygun ve onları yani e, sadece evet. bu kararı buna göre vermemek lazım. E, şimdi birazcık toparlamak gerekirse Türkiye'de e, yani o basın toplantısında diyelim... Ee, söylenen şey aslında ekti sıhharısından gayet mantıklı. Türkiye'deki topraklar küçük, küçük parçalı. Ee, bunları birleştirmekte zorlanıyoruz. Çünkü burada kültürel bariyerler var. İnsanlar topraklarını birleştirip toplulaştırmak istemiyorlar. Ee, i̇kincisi Türkiye'de emek maliyetleri belki düşündüğümüz kadar, istediğimiz kadar yüksek, e, düşük değil. Üçüncüsü de Türkiye'de herhangi bir toprağa, tarım yerine, işte imara açmak, enerji yatırımlarını açmak maden aramalarını açmak vesaire daha evet, mantıklı Bu daha düşük olmaması şeydi, ama, e, bu ücretlerin düşük olmaması sadece Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olduğuna dair bir kimlik belgesi ibraz ki. edenler için geçerli bence yani, yani zaten emek maliyetleri çok da düşük <gülüyor> ya çok da yüksek değil yani gayet düşük mevsim, mevsimsel ama her yerde değil öyle değil mesela batıda değil yani batıda <gülüyor> artık yani hala bir derece emek bulunamıyor yani bir emek kısıtlılığı var ee, belki daha Kürdistan'a gittiğimiz zaman daha farklı dinamiklerle karşılaşabiliyoruz. Ama yani sadece söylemte olarak ya da Türkiye'den çıkaralım bunu herhangi bir bağlamda. Böyleyse o zaman gidip tarımsal üretimi başka bir yerde yapmak. Emek maliyetlerinin demin Afrika örneğinde konuştuğumuz gibi daha düşük olduğu, toprakların daha parçasız olarak böyle hani büyük büyük bulunduğu ve oralara gidip kapatabileceğimiz yerlerde bunu yapmak. Ee, ve atıyorum e, imar ya da işte kentleşme vesaire gibi şeylerin çok fazla olmadığı e, ya da enerji yatırımlarını çok fazla işte elverişli olmayan yani o toprağın tarımsal değeri dışında bir değeri bulunmayan çok fazla olmayan yerlerde tarım yapalım. Kendi ülkemizde o toprağı başka şekilde kullanalım gibi bir mantık. İktisadi açıdan çok mantıklı. Evet. <gülüyor> ben sadece bunu bu, bu ama tabii ki hayat iktisadi açıdan mantıklı olduğu gibi gitmiyor hem yani az önce de bahsettiğimiz ekolojik maliyetler yani bu tür büyük hem yani toprağın gasp edildiği ülkede bu tür büyük e, monokültür tek biçimde yapılan ve tek biçimde yapılırken aynı zamanda da yani kullanılan tohumlar burada tabii ki genellikle gede tohumlar oluyor toprağı fakirleştiren pratiklerle beraber gidiliyor e, işte makineleşmeye uygun olması için belli bir Zaten belli ürünler yapılabiliyor. O toprağa uygun olup olmadığı, onun işte ne kadar mesela üretilmesi için gübre ve su ihtiyacı olacağı, bunun e, işte, küresel kaynaklarımız üzerine nasıl bir baskı yaratacağı falan düşünülmeden verilen kararlar. İkincisi, e, yani Türkiye'den bahsedersek, Türkiye'de artık tarım alanlarının ufalmasının nedeni olan süreçler de aslında son derece. Yani siz elinizdeki tarım alanını, ya da işte hükümet bir planlama yaparken elindeki tarım alanını <gülüyor> bu, e, burada tarım yapılmasındansa iktisadi açıdan e, katma değeri daha fazla olacak olan işte bir enerji yatırımı yapılmasıdır denmesi işte iktisadi açıdan mantıklı olabilir ama e, yine ekolojik nedenlerle ve yani tamamen toplumsal ve kültürel nedenlerle son derece e, yıkıcı olabilir. Evet yani bütün bunlar da bize gösteriyor ki bu yerleşik şey e, anlayış Özellikle son 30-35 yıldan beri neoliberal dediğimiz aslında ne neo ne de liberal, liberal olan sistemin yerine yalnız solun doğru dürüst bir şey kuramamasından oluyor. Yeline getirecek bir kavram o geliştirilemediği için hala yani keynesyen mi yapalım ne yapalım <gülüyor> filan konuları konuşuyor. Biraz da o sorun var. Evet, biraz mı? o sorun var evet. Ufak bir güncelleme yapayım son olarak bende. Ee, yani 2013 rakamları ama çok da bir şey değiştiğini zannetmiyorum. Azaldığını da zannetmiyorum. İngiltere çoğunluğu Afrika kıtasında olmak üzere 4.4 milyon hektarlık bir toprak kiralamış. Amerika Birleşik Devletleri'nin aynı yöntemle topladığı arazi büyüklüğü 3.7 milyon hektara tekabül edilmiş. Britanya başı çekiyor. Evet. Yani. Dünyanın en kalabalık nüfusuna sahip Çin'de de artan gıda ihtiyacına karşılanmak için Afrika başta olmak üzere 3.4 milyon hektarlık bir arazi kiralanmış. Evet. İngiltere'nin kiraladığı toprak miktarı Danimarka'nın yüz ölçümüne ulaşmış. Amerika Birleşik Devletleri İsviçre ve Çin Moldova büyüklüğünde tarım arazisine sahip olmuş kendi ülkeleri dışında. Afrika'nın en geri kalmış ülkelerinden Kongo topraklarının 8.1 milyon Endonezya 7.1 milyon Filipinler 5.2 milyon Sudan 4.7 milyon hektarını kiraya vermiş ya da satmış Türkiye'de bu, 500 bin hektarlık alan kiralamış Sudan'da. Ben e, bir... yani şeyi de bekliyoruz ama yani Britanya'nın bütününden daha büyük bir araziyi de kiralamış olması 20 evet. milyonunun bekliyoruz. Evet, yapılan anlaşmada böyle 25 yıllık, 50 yıllık gibi olmasın. Öyle. Antlaşmada. Ben bu tam burada sen şimdi bu bilgileri verdim biraz daha vereyim yani sayı değil de. Bir öncekle şey söyleyeyim, geçen sene Henrik Böl Derneği İstanbul'daki yani Türkiye'deki Türkiye Henrik Böl bir toprak atlası yayınladı. Özellikle Almanya Henrik Böl'ün bu konuda derlediği ve görselleştirdiği çok da e, şey yapı, yani hani erişilebilir e, bir dille yazılmış olan e, dünya üzerinde küresel bu hareketleri yıllar ve işte sayılarla beraber de e, anlatan Toprak Atlas'ın Türkçe çevirdiler içinde de bir Türkiye ile ilgili ayrıca bir ek konuldu. Yani Türkiye'de hmm. ne oluyor tarım arazilerine diye. Ve mesela oradaki verilerden bir tanesi 1990'da Türkiye'deki tarım alanı e, 27 milyondan hatta neredeyse 28 milyon hektarken 2013'te sadece 24, neredeyse 24, yani 24 milyon hektarın bile altında. Yani yaklaşık 4 milyon hektar alan zaten tarımdan çıkarılmış son e, 25 sene içinde. Yani bu varken e, ondan sonra Türkiye'de tarım arazileri küçük yetmiyor bize bilmem ne falan deyip gidip bir yerlerden bir şey alıp almak Müthiş yani zaten şey. 99 evet. 99 yıllığına 2013 yılında 500 bin hektarlık alan kiralamış Türkiye. Beyaz Nil Nehri kenarında yer alan arazilerde sebze ve meyve başta olmak üzere çeşitli tarım ürünleri yetiştirmeyi planlıyormuş. Araziler öze, araziler özel sektöre de açılacakmış. 500, evet. Zaten genellikle... E, işte, Brezilya'ya da gideceklermiş aynı zamanda. Yani bu yine kamu özel e, şirket, yani kamu özel ortaklığı dediğimiz <gülüyor> e, şeylerle genellikle yapılıyor Türkiye'de ama bundan sonra tabii ne olacağı bunu, bu... Son yani önümüzdeki yıllarda biraz daha bilmiyoruz yani Türkiye tam ne yapacak. Mesela özel sektörlerden bir tanesi İmam Altınbaş, Seyfettin Koçak ve Kasım Külek Öz galiba Altın işiyle değil. Külük yani yapılabilecek öz... şeylerden bir tanesi belki buradan Et da bir çağrı yapalım. Ee, yani çünkü mesela küresel olarak çok uzun süredir olduğunu sen de söyledin ve yani çok inanılmaz miktarlarda. 99 yıl. Mesela Land Deal uh, Politics Initiative diye bir merkez var ve tamamen küresel olarak bu tür toprak gasplarını izleyen ve kaydeden ve kim yaptı, nereye yaptı, ne oldu, oradaki hukuki süreç ne, ihtilaf ne diye. Bunları belgeleyen birçok grup var. Onları yani da Türkiye'de da takip da biz edelim, e, evet. böyle bir grup grup artık Türkiye'nin gerçekten Türkiye'nin içindeki felaketleri takip etmekte zorlanırken bir de dışarıda yedi naneleri te, evet, takip etmek olunda yani, bilebilirsiniz yani ama son bir belki küçük bir nokta da şey bu bu tip anlaşmalar genellikle de o bölgelerde Afrika özellikle Afrika'da despotlar ile o ülkelerin Aynen, tabii e, ki. diktatörleriyle yapılıyor kimseniz sessiz filan çıkacak evet, hali evet. kalmıyor tabi. Bunu da medeniyet ve ekonomik gelişme için yapıyorlar. Evet. evet bize bir şey demek düşmez. <gülüyor> Çok <gülüyor> tamam. teşekkür, ederiz. Ben ben teşekkür ederim. Ben teşekkür konuşmaya devam, devam ediyoruz. İyi yayınlar. Bildiğimiz ekonominin sonu. Fikret Adaman ve Bengi Akbulut ile